بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و ح ت ه لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله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 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتثاتها وكل محتثه بدعه ورحمة وبركاته في どういうことか。 Okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 853 numaralı rivayetteyiz. Bu dersimizde ki、e, genel rivayetlerden、e, 856 numaralı rivayet zayıf kardeşler. 856 numaralı rivayet zayıf. Ona göre not alın, devam edelim inşallah. Evet 853, bab başlığıyla beraber. Büyüklerle ve fazilet sahipleriyle yürümek nasıl olur? Evet. evet. 853, Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, ve sellem, aleyhi ve sellem, bizim hurmalarımızda Ebu Talha'nın radiyallahu anh hurmalarında iken ihtiyacı için uzağa doğru gitti. Bilal radiyallahu anh da arkasında yürüyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mezara uğrayıp durdu. Nihayet Bilal radiyallahu anh ona yetişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yazıklar olsun. Ey Bilal benim işittiğimi sen de işitiyor musun? Bilal radiyallahu anh ben bir şey işitmiyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir sahibine azap ediliyor buyurdu. Sonra onun Yahudi kabri olduğu anlaşıldı. Evet. <gülüyor> Kardeslerim, bab başlığı, biliyorsunuz. İmam Bukhari rahimullah eğer hadis zikretmeden önce bir bab başlığı zikre ediyorsa, bu bab başlığı, bu başlık İmam Bukhari rahimullah'ın o hadisten Anladığı şeydir, banadır. Burada bab başlığı büyük bir kimse ve fazilet bir ehli bir kimseyle yürürken nasıl bir edep takınılmalı, nasıl yürünülmeli? Bab başlığını bu şekilde getiriyor ve konuyla alakalı Enes radıyallahu anh'unun şu rivayetini zikrediyor İmam Bukhari rahimahullah. Diyor ki Enes radıyallahu anh babalığı olan Ebu Talha, radıyallahu anhu'nun bulunduğu bahçelikte, hurva bahçeliğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte, birlikteydik diyor. Ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haceti için bizden uzaklaştı. Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu da onun peşinden hizmet etmek için gitti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre uğradı. Sonra Bilal kendisine yetiştiğinde yazık sana ey Bilal, sen benim işittiğimi işitiyor musun diye sordu. Bilal habesiradi Allahu anhu da ey Allahın Rasulü ben hiçbir şey işitmiyorum duymuyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve ssellem bu kabrin sahibi şu anda kabrinde azap görüyor, azaplandırılıyor buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve daha sonra o kabir sahibinin, kabirde yatanın bir Yahudi olduğu söyleniyor. Yani kabir bir Yahudi'ye ait. Evet, burada Bilal Habeşi radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yürüyordu. Burada demek ki şahit budur ki Büyük bir kimse, yani şanlı büyük bir kimse ve fazilet ehli bir kimseyle yürüyüş yaptığınız zaman, yürüdüğünüz zaman onun arkasından yürümek nedir? Sünnete uygun olan, edebe uygun olan budur kardeşlerim. Bunu da öğrenmiş olduk. Daha sonra Bilal Habeşi radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında durduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin başında duruyor. Ve Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Ya Bilal benim duyduğumu sen de duyuyor musun?、Ya、burası önemli bir mevzu kardeşler. Allah'ın bir hikmeti yani Müslümanlara, insanlara bir ikramı aslında. Kabirdeki gelen o anda azap olunan kimsenin azabını bizim kendilerimiz duymamamız, işitmememiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir özellik olarak ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki bu Allah Azze ve Celle'nin kullarına karşı bir lütfudur hiç şüphesiz. Ve bir hadiste geldiği gibi Sahih-i Müslim'de gelen rivayette buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor cenazelerinizi <gülüyor> Defnetmeyecek olsaydınız, yani böyle bir endişe yaşasaydım, muhakkak ki Allah Azze ve Celle'ye dua ederdim de kabir azabını sizim işitmenizi diyor Allah Allah'a dua ederdim. Ama o zaman eğer siz o işi işitseydiniz, muhakkak ki、e, cenazelerimizi ne yapmazdınız, defnetmezdiniz. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan lütfundan bir tanesidir. Allah bizleri kabir azabından muhafaza etsin kardeşlerim. Demek ki mevcut olan bir şey ve ses çok korkunç bir ses ki Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve S Selam bu sesi duyuyor ve ümmetinin de bunu duymaması için ne yapıyor? Bu duymaması Allah Azze ve Celle'nin kullarını olan bir lütfu bir ikram mı kardeşlerim? Allah Azze ve Celle hamdü sana allah olsun. Evet. Dışı, 854 özel bin bölüm. Evet bu imam Bukhari rahimullah burada herhangi bir başlık atmamış ama tabii ki bir önceki babla alakalı bir bab evet 854 kayıts radyallahu an şöyle demiştir Muaviyenin kendi küçük kardeşine bu hizmetçiyi bineyini. arkasına al dediğini işittim. Kardeşi ise bunu yapmaktan kaçındı. Bunun üzerine Muaviye Radyolan Han ona <gülüyor> ne fena terbiye edindin dedi. Muaviyenin babası Radyolan Ebu Sufyan da kardeşinin sana karşı tutumunu bağışla dedi. Evet. Yani burada da aslında bir önceki şeyle alakalı olarak. Yani bir binekte onu arkasına almasıyla alakalı、e, edeble alakalı bir şey. Evet. 855 Amr İbni As şöyle demiştir. Arkadaşlar çoğaldığı zaman borçlar da çoğalır. Davilerden Yahya demiştik. Ben bana anlatan Musa'ya borçlar nedir? diye sordum. O haklardır dedi. Evet.、Hı. Şimdi kardeşlerim Ee, Emre bin As radıyallahu anh diyor ki dostlar çoğaldığı zaman borç ehli de çoğalır ya da insanların、e, birbirlerine olan hak ve hukukları da çoğalır. Şimdi bu ne demektir? Yani buradaki hadisin、e, gelmesinin sebebi, rivayetin gelmesinin sebebi. Şimdi...、E, Kişilerin birbirleriyle dostluk kurması yani sosyal bir şey olması, yaşam kurulması nedir? İnsanlar arasında hukuk, hak ve hukukun çoğalması sebebidir. Yani toplumda yaşadığınız zaman illaki birbirinize karşı ne olacaktır? Bir hak, bir hukuk olacaktır. Yani insanların, Ne bileyim bir davet olacaktır, bir düğün olacaktır, bir ber cenaze olacaktır, ya da bir kardeşinizin、e, maddi ya da manevi bir ihtiyacı olacaktır, onların giderilmesi、e, olacaktır, ya da aranızda illa ki bir ihtilaf, bir husumet ne yapacaktır,、e, olacaktır. Öyleyse yani bu hadisi bir önceki、e, rivayete yani、e, büyük olan yani、e, yaşta büyük olan ya da lütfu ehli kimselerle arkadaşlık kurmanın aslında bir yerde ne yapıyor önemini arz ediyor bu, bu rivayet yani、e, olgun kimselerle arkadaşlık kurduğunuz zaman lütfu ehli fazilet ehli kimselerle arkadaşlık kurduğunuz zaman ne oluyor aslında birçok ihtilafın birçok、e, problemin çözüldüğünü fark edersiniz çünkü yaşça olgun olan bir insan ya da Fazilet sahibi olan bir insanda ne yapamazsınız? Yani birçok manada bir、e, çiğlik, bir hamlık ya da olgunluğa aykırı olan hareketler bulamazsınız. Ve nedir? Onun da size nasihat etmesiyle burada da ne olur? İşte o tür insanlarla dostluk, arkadaşlık kurduğunuz zaman birçok meselenin ortaya, müşkülatın ortaya çıkmadığını ya da kendiliğinden、e, ortadan kaybolduğunu görüyorsunuz. görürsünüz. Evet. Bundan sonraki rivayetlerimiz kardeşler şiirle alakalı rivayetler、e, hadislere devam edelim. Olmazsa hızlı bir şekilde bitiririz inşallah. Evet.、E, 857 numaralı rivayet. 856 zayıf demiştik kardeşlerim. 857 okuyalım. Mineşi'inle Bâbu. Mineşi'e hikmetun. Muhakkak şiirde hikmet vardır. Evet. Evet. 857,、evet. mutriften işitildiğine Aslında göre... Aslında mutarrif olması lazım kardeşler. Doğrusu mutarriftir. Işitildiğine mutriften işitildiğine... Mutrif diye mi yazmış?、Nevriken. Mutarrif diye düzeltin. Doğrusu mutarriftir kardeşler. Evet. Mutarriften işitildiğine göre demiştir ki... İmran İbni Hüseyin Radiyallahu Anh'a Küfe'den Basra'ya kadar arkadaşlık etti. Hemen hemen her konakladığı yerde bana şiir okuyordu ve şöyle demişti. Tarif ile söylenen ifadelerde yalandan uzaklaşma vardır. Tarif üstü kapalı dolaylı yoldan söz söylemek, senkit ve iğnelemek demektir. Kardeşler bu ve bundan sonraki gelen、e, rivayetler ve hadisler şiirle alakalı、e, rivayetler. Şimdi burada sahabe,、e, diyor ki ben Emran İbni Hüseyin radıyallahu anhuyu küfeden Basra'ya kadar ne yaptım? Yolculuğu esnasında onunla birlikte bulundum ve çokça bu şiir söylediğini、e, duydum. Şimdi te'rid dediği kardeşlerim aslında bir nevi şiir. teşbihte diyebiliriz. Şiirde çokça kullanılan bir şeydir. Aslında Türkçemaniası hani gelinim şey kızım sana diyorum gelinim sen alnatipinde bazı şeylerdir bunlar. Aslında bazı muhtemel kelimeler kullanılır şiirde. Yani şair bir şey söyler ama aslında onu kast etmez. Başka bir şey kasteder. Başka bir manaa kasteder. O yüzden onda Bir yerde gizli ne vardır bir、e, hikmet vardır güzel bir olay vardır aslında şiirde ama asıl olan aslında İslam'ın şiire bakış açısı yasaklamadır kardeşlerim ama biraz sonraki rivayetlerde de gelecek işte、e, içerisinde küfrün ya da böyle bazı tasvirlerin kadın tasvirleri veya diğer şeylerin olmadığı、e, bazı şiirler var. hem İslam'da hem de Allah Resulu Salallahu Aleyhi ve Sellem zamanında ne yapılmıştır,、e, serbest bırakılmıştır, ama aslolan bunun yasak olmasıdır, bununla alakalı da inşallah、e, rivayetler gelecek. Çünkü şiir biliyorsunuz hem Allah Resulu Salallahu Aleyhi ve Sellem zamanında da oldukça meşhur bir şeydi ki günümüzde de kadar da daha günümüzde de meşhur olan bir olaydır. Bakalım、e, İslam Tam anlamıyla şiire nasıl bakıyor ki birinci rivayette ikincisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de gelen rivayette muhakkak ki şiirde hikmet vardır. O rivayeti de alalım onun üzerinde konuşalım inşallah. 858 Gubey İbn-i Kab'un radıyallahu anh haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şiirlerin bir kısmı hikmettir. Evet yani onlarda hikmet vardır. Hikmet derken kardeşlerim bazılarında faydalı ve insanların cehaletini gideren bazı şeyler vardır buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar şiirin caiz olduğuna karşı gelen rivayetler. 859'u alalım. Esmet ibn-i sevdiğin adına şöyle demişti. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve yüce olan Rabbimi bir takım övgülerle emret ettim dedim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de senin Rabbin övgüyü, hamdi sever buyurdu. Ve bu sözden sonra da bir şey söylemedik. Evet. Yani diyor ki Esed ibn-i Seri'ye radıyallahu anh, ben diyor şairdim diyor. Yani şiir yazardım diyor. Biliyorsunuz cahiliye döneminde hakikaten Arap edebiyatı çok yüksek bir seviyedeydi. Ve ne zamanki Kur'an, Geldi başlı başına bir mucize olarak şairler,、e, sihirbazlar ve edip insanlar bunun bir benzerini getirmeye güçleri yetmedi ve gerçekten anladılar ki bu Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in uydurduğu bir kitap değil, birakis Allah azze ve celle tarafından indirilmiş bir vahiy olduğunu çok yakını bir şekilde anladılar o şairler bile. Burada da diyor ki sahabe ben şairdim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim dedim ki ben Rabbim Azze ve Celle'yi bazı övgülerle övdüm diyor. Yani onun hakkında şiir yazdım. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allah Azze ve Celle övgüyü övülmeyi sever fakat bunun dışına da çıkmadı diyor. Yani bundan daha fazlasında övülmez. artırma. Yani orada dur dedi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 860 Ebu Hüseyin şöyle demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bulunmuştu. Bir kişinin hasta olacak derecede karnının irinle dolması, şiirle dolmasından daha hayırlıdır. Evet. Şimdi buradaki rivayet önemli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi diyor karnını ifsad eden, bozan bir şeyle doldurması e, nedir? E, şiirle doldurmasından çok daha hayırlıdır. Şimdi bunu nasıl anlamamız gerekir? Biraz önce Allah Azze ve Celle'yi övücü bir şiir söyleyen bir kimse ya da şiirde hikmetten bir parça vardır.、E, rivayeti gereği hadisi gereğince burada ikiye karnını diyor pis bir şeyle doldursun ama diyor şiirle doldurmasından çok daha nedir? Hayırlıdır.、E, burada da bakıldığı zaman kardeşlerim Ee, i̇nsanın sürekli şiirle uğraşması, sürekli şiir ezberleyip sürekli onu, onunla meşgul olması bir yerde insanı Kur'an'dan, Sünnet'ten, Allah Azze ve Celle'i、e, zikretmekten alıkoyduğu için bu şekilde ne yapılmıştır, tenkî edilmiştir, bu şekilde yerinmiştir. Ama eğer、e, hani bazen az da olsa Kur'an ve Sünnet'in e, şeyinde e, çizgisinde Az da olsa şiir söylemek de herhangi bir beis bi yoktur. Ama vaktini tamamen şiirle geçirmek ise ne yapılmıştır? Tamamen、e, yerinmiştir kardeşlerim. Mesela、e, gelen rivayette sahih müslimde gelen rivayette Abu Said al-Khudri radıyallahu anhu diyor ki bizler diyor Arch denilen Mediniye 78 mil uzaklıkta bir、e, yerleşim bölgesi ismi Arch Diyor ki bir şair diyor orada biz rastladık şiir söylemeye başladı diyor. Bunun üzerine Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam dedi ki bu şeytana alın veya bu şeytani tutun dedi diyor. Ve ondan sonra Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam bir insanın karnını işte irinle doldurması şiirle doldurmasından daha hayırlıdır buyurdu Allah Rəsulü、e, sallallahu aleyhi ve sallam. Şimdi. Şiirde elbette hikmet vardır. Allah Rəsulü Səlem böyle buyuruyor. Ama insanın kalbini daha ima şiir kapladığı zaman Kur'an'dan, ilimden, hadisten, şer'i ilimden uzak olduğu zaman bu hadise muhataptır kardeşlerim. Allah korusun. Evet. 861 ney kardeşlerim? Resbet bin Serir. Radyo'dan şöyle demiştir. En bir şair edildi. Bir gün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kanunları. Aynı herhalde. Aynı devam eden çünkü şehri geçmedi 860 kilo koyalım hocam. Ayşe Rabi Yılan şöyle demiştir: Hasan bin Sabit düşüklere hizmet etmek için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemden izin istedi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim mesajimi ne yapacaksın diye sordu. Hasan Rabi Yılan、e, kılın hamurdan çıkarıldığı gibi seni dör onların arasından çıkarırım cevabını verdi. Hasan ibn Sabit, evet. E, geliyor Allah Resulü Salallahu Aleyhi Vessellem'in、e, müşrik e, Allah Resulü Salallahu Aleyhi Vessellem'den müşrikleri hicvetmek için izin istiyor. Şair bir kimse、e, yani onların hicvetmek nedir? Onları yermek, onların ayıplarını、e, söylemek hicvetmektir kardeşlerim. Ve geliyor müşrikleri hicvetmek için. E, i̇zin istiyor çünkü müşrikler de aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hicvedici şiirler söylüyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona bu konuda izin veriyor. Fakat diyor ki şimdi sen onların nesebine dil uzatacaksın. Fakat diyor Kureyş benimle nedir? Ben aynı soydanım. Peki beni ne yapacaksın diyor. Yani farkına varmadan beni de zemmetmeyesin, benim de ayıplarımı sö、e, söylemeyesin. Çünkü aynı nesebe bağlılar. Bunun üzerine, yani sülale aynı, aynı şey denler, ağaçtan var. Bunun üzerine diyor ki, Hasan İbn-i Tabir, ey Allah'ın Resulü diyor, sen hiç merak etme. Tıpkı diyor, nasıl、e, kıl diyor,、e, burada şey,、e, hamurdan diyor, kıl çeker gibi, ben senin onların içlerinden çeker, alırım diyor, sen hiç merak etme diyor. Bu da onun o konuda ne kadar mahir olduğunun bir göstergesi ve ondan sonra şiirini söylüyor ve onları güzel bir şekilde aciz bırakacak şekilde ne yapıyor?、E, Hicve diyor.、Evet. E, 863 Nişan babasının Uğur benim şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ayşe Radyalı yanında Hassan'a、e, söylemeye başladım. <gülüyor> Onun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a ona söyleme çünkü o müşriklere karşı Allahü Vesselamın salallahu aleyhi ve ssellemi sa, savunur dedi. Evet, görbe, görbe. Diyor ki ben diyor Ayşe radıyallahu anh'nin yanında hastana kötü sözler söylemeye başladım. Bunun üzerine dedi ki sakın ona kötü sözler söyleme çünkü o yani Hassan ibn Thabit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi müşriklere karşı korurdu. Yani onu müdafaa eder, onları hicvederdi diyor Aişe radıyallahu anham. Şimdi asıl burada bu rivayetle alakalı alınması gereken derslerden bir tanesi Allah için yani Allah Müslüman bir kardeşinizi orada olmayan Müslüman bir kardeşini şerefini ne yapmak? Korumak bir Müslümanın olacaktır. görevlidir. Burada da Ayşe radıyallahu anha Ayşe anamız ne yapıyor? Orada bulunmayan Hasan İbn-i Thabit'i müdafaa ediyor. Sakın ona kötü söyleme. Çünkü o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi müşriklere karşı savunur. Onun yanında müşrikleri şiiriyle hicvederdi buyuruyor Ayşe anamız radıyallahu anha. Demek ki bir Müslümana düşen bir,、e, görevlerden bir tanesi de ne yapmıştır?、E, Müslüman bir kardeşini orada olmayan Müslüman bir hak, kardeşinin、e, hakkını savunmaktır. Evet,、e, 865 864 herhalde aynı kardeşler. Bu rivayete bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi Ayşe annemizi orada Hasan bin sabitliği savunma sebebi şu söven, kendi kardeşidir. Sövme sebebi ise İlk hadisesinde Hasan Ayşe annemiz hakkında konuşmuştur. Konuştuğu için Abdurrahman söymüştür. Buna binaen Ayşe Hanenizde demişti ki ben şeyimden kırılgan ediyorum o müşkükleri hicretmiştir. Harp meydanında onları yelin dibine sokmuştur. Allah razı olsun İsrail Cezizleran. Hasan seni cibirlen Allah desteklesin diye dua etmiştir. Ben şeyimden kırılgan ediyorum. Söyleme sebebi de bu. Evet. Bilginiz olsun. İlk sesimi. Sekiz altmış beş. Allah bin Amur. Hadi Allah'ın şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi s-salam şöyle buyurdu. Şiir söz gibidir. Onun güzeli güzel. Söz gibidir. Onun kötüsü kötüsü de kötü söz gibidir. buyurdu. Evet, kardeşlerim aslında şiirde、e, asl olan Manaya bakılır. Lafza değil, önemli olan onun manasıdır. Eğer onun manası güzelse o güzeldir. Kötüyse nedir? O、e, kötüdür. Burada da onun manasına bakılır. Güzelse güzeldir, kötüyse kötüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi. 866 Hz. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Şiirin bir kısmı güzeldir ve bir kısmı çirkindir. Sen güzellerini al ve çirkinlerini bırak. Evet. Gerçekten ben samsi bin Malik aleyhisselam'ın şiirinden bir takım şiirler rivayet ettim. O şiirlerin bir kasesinde 40 beyit ve bundan daha az beyit var. Evet. Burada da biraz önceki rivayette de geldiği gibi şiirde güzel olanı da vardır, kötü olanı da vardır. Siz bundan güzel olanı alın. kötü olanını bırak. Evet 867. Abdülsalih radiallahu anhın, Ahae soruldu ki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam şiir okur muydu? Ayşe annemiz Abdullah ibn Rehman'ın şiirinden şunu okurdu dedi. Kendisine azık verip göndermediğim kimseler sana nice haberler getirecekti. Evet daha önce geçen bir rivayet Allah Rasulü sallallahu alaihi wasallam'in シールでののののの Şiirle dolmasından daha iyi olur. Evet bu biraz önceki rivayette de geldiği gibi kardeşler bütün işi uğraşı sadece şiir olup Kur'an'dan, hadisten, ilimden uzaklaşıp tamamen şiirle meşgul olan kimseler için söylenmiş bir sözdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyerek tamamen her şeyden uzaklaşıp şiirle meşgul olmayı bu şekilde yermiştir, yasaklamıştır kardeşlerim. Evet. 871. Arnaç, bu tercümeye baktın mı? Karnı değil de bütün vücudumun irin olmasını <gülüyor> isterim gibi bir kader var mı? Yani ben ezberime böyle yapmışım. Onun için. Şeyinde Karnı, ne geçiyor? Vücudumun tarnı, karnının irinle dolması diyor. İçi、ben、içi de olabilir. olabilir. Cevüf il, yani Cevüf iç manasını nedir? İrin olması için daha hayırlıdır. İçi yani olabilir iç. Sizden irin içinin irinle dolması. Evet.、Vücudunu. Olabilir, mümkün.、Yani、asıl tercümesi sanılınca böyle olması lazım. Evet, 871. İbn-i Abbas'tan, İbn Abbas'tan, evet. İbn-i Abbas'tan rivayet edilmiştir. Şahinlere ancak sattıklar duyar. Onların her vadide başıboş zorlaştıklarını görmüyor musun?、Evet. Gerçekten onlar yapmayacakları şeyleri söylemelerdi. Evet. Evet. Şuara suresi 224-226. ayet.、Evet. Ayet kerimesinden sonra gelen ayet-i kerime ile hak yüzeyir söyleyenler bundan istisna edilmiştir. Ancak iman edip sahih-i ahmet işleyenler, Allah'ı çokça ananlar, kendilerine zulmedildikten sonra kendilerini müdafaa eden şairler istisnadır. O zulmedenler yakından nasıl bir inkılapla baş aşağı dev vereceklerini bileceklerdir. Evet. Şimdi kardeşlerim şairlerle alakalı Allah Azze ve Celle şuara suresinde onlardan başlıyor. Onlardan bahsediyor ve buyuruyor ki onlara ancak kendileri gibi olanlar ya da işte azgın asi olan şeytanlar, cinlerin asileri ne yaparlar? Onlara tabi olanlar ve onların şiirlerini yaparlar. Söylerler anlatırlar çünkü bir sapkın olan、e, sapık olan bir kimseyi ancak kendisi gibi bir tanesi kendisi gibi olan、e, bir tanesi yani olanlar ne yaparlar、e, takip ederler şimdi、e, burada onların diyor her vadiye yani her türlü kötü söze daldıklarını görmez misin diyor. Tabii ki burada bahsedilen Allah Azze ve Celle'nin yerdiği o kimseler nedir? Sapık olan, sapkın olan, dalayette olan、e, müşrik ve şirk、e, kafir kimseler. Ki onlara da nedir? Şeytanlar, cinler ve onlar gibi olan insanlar,、e, cinlerden, şeytanlardan, onlar gibi olanlar ne yaparlar? Ancak、e, sözün her türlüsüne. Uyarlar Allah Azze ve Celle'nin kastettiği、e, bu Hasan-ı Basri rahimahullah bununla alakalı、e, diyor ki yani onların vadilerine daldıklarını yani her süze daldıklarını görürken derken onlar bazen söverler bazen överler yani demek istediği dillerinin bir ayarı yoktur diyor. Yani ne zaman ne dedikleri nedir belli değildir. O yüzden burada şekilde ne yapılmışlardır, ee, yerilmişlerdir. Yani öyle ki,、e, batıl bir sözde onları、e, övdükleri gibi, batıl bir sözde de ne yapabilirler? Rahatlıkla yere bilirler ve yine Allah Azze ve Celle diyor ki, onlar yapmadıkları şeyi söylerler. En büyük müşkilat da nedir? Budur. Aslında bu da nedir? Ee, yani Yapmadıkları şeyi söylerler derken bunlar çokça yalan söylerler. İnsanın yapmadığı bir şeyi söylemesi nedir? Yalandır. Niçin yapmadığınız şeyi söylersiniz derken. Ondan sonra bunlar nedir? Hak olmayan bahtın ehlidir. Ama Allah Azze ve Celle ayetin devamında illerlediğine âminu diyerek ve Allahı zikledenler, Allahı iman edenleri bunun dışında çıkarmış ve bunların bu hak ehlinin yani şiir söyleyen ama biraz önce Allah Rasul Allah Hazire ve Celleyi metheden Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi müşriklere karşı savunan müşrikleri hicveden şairlerin geldiği gibi bunlar da herhangi bir nedir? Ee, sıkıntı yoktur. Sıkıntı burada şu arada söylediği gibi o şairler nedir? Hakkı söylemeyen, sürekli yalan söyleyen, hani Allah kime lanet etsin diyor Allah Resulü Salallahu Aleyhi Vessellem insanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere Allah lanet etsin diyor. Bu da onun gibi bunlar da batıl söyleyerek bir insanı övdükleri gibi yine batıl söyleyerek ne yaparlar? Bir insanı rahatlıkla yenebilirler ayetten kasıtta budur. Evet、e, 873 zayıf kardeşlerim 872'deyiz evet. Selam. Buyurun. Sözün bir kısmı sihirdir. 872 İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam yahut bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip açık bir ifadeyle konuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçekten güzel sözün bir kısmı sihirdir ve şiirden bir kısmı da hikmettir. Evet, aslında、e, hadiste gelen beyan kelimesi gelmiştir. Burada kardeşler beyan kelimesi yani istinlini açık bir dille anlaşılır bir şekilde ifade edebilmektir. Yani ne istediğinizi, ne munadettiğinizi açık seçik Ve anlaşılır bir şekilde beyan etme açıklamadır bunun adı. Ve güzel bir şekilde bunu açıkladığınız zaman, yani güzel bir hitapla hitap ettiğiniz zaman, aynı nasıl ki insanları büyü yapan, sihir yapan bir kimse, onların gözlerini boyar, gözlerine bir perde çeker ve istediği gibi gösterirse, aynı şekilde o konuşmasıyla hitabıyla Aynı akılları perde gerildiği gibi aynı şekilde akıllara perde gerilir ve insanları çok güzel bir şekilde ne yapabilir? Etkileyebilir. Bununla birlikte hakkı hak gösterdiği gibi batılı da ne yapabilir? Hak olarak gösterebilir ve hadisin devamında muhakkak ki hikmette de ne vardır?、E、şiirin bir kısmında da hikmet vardır buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vessellem demek ki beyanda sihir vardır derken Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vessellem aslında bu güzel bir şekilde kullanıldığı zaman dil işte belagat vesaire insanın derdini güzel bir şekilde anlatabilmesi birçok topluluğa hitap edebilmesi ve onlara ne demek istediğini güzel bir şekilde anlatabilmesinde hakikaten sihir gibi bir etki vardır ve insanları ne yapabilirsiniz çok güzel bir şekilde yön verebilirsiniz evet Allah hayır versin 874'ü de alalım son hadisimiz olsun çünkü elimdeki kitabın 3 ciltlik bir kitapta 2. cildi bitmiş oluyor. Onu da alalım inşallah bitirelim kardeşlerim. Şiirin mekruh olması. Ayşe Radyallahu Aleyhi Vesselam Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İnsanların en büyük suç işleyenleri bütün bir tabireyi ayrım yapmaksızın şiirlerinde kötüleyen şair ile babasına Babasını inkar eden kimsedir. Aslında bab başlığı arkadaşlar, kardeşler şiirden haram olan yani şiirin、e, haram kılınmış、e, şeklidir ki burada insanların genelini, insanların bir kabilede onların tamamını kötülemek nedir? Hicvetmek haram kılınmıştır kardeşlerim. Çünkü daha önceki rivayette de geldiği gibi bir kabilenin tamamını, bir、e, şeyin tamamını köyün, kasabanın veya kabilenin neyse hicvetmek nedir? Doğru bir şey değildir. İçerisinde iyi insanlar olabilir ki bu tür şiirler tamamen haram kılınmıştır. Ve ondan sonra da bir kimsenin kendi babasını, öz babasını inkar etmesi de nedir? Haram kılınmıştır. Caiz olan bir şey değildir. Son kısmı nasıl tercüme etmiş? İkinci kısmı? İnsanların en büyük suç işleyenleri Bütün bir kabileyi ayrım yapmaksızın、Hicretmesi. şiirlerinde kötülüğe şahit ile babasını inkar eden kimse. Evet. Aynı şekilde evet dediğimiz gibi babasını inkar etmesi yani bu benim babam değildir demesi yani öz babasını inkar edip bu benim babamdır değil babam değildir demesi nedir? Haram olan şeylerden bir tanesidir. Nasıl? アラザベジャー・ラハイル・バーサン・カー・ビリパカタ・ビオラン・パトル・ダ・パトル・ヒリトル・ダン・サカナ・コーラ・ラン・ダン・エレセラーム・セネ・セミ・セネ・セヴァン・レレセミ・セネ・セヴィネ・ク・タッシュ・レジャー・アメリ・セミ・ビザ・レ・ナイ・レ・シャー・アラ・スパネ・カ・ロー・ホー・ビハンディック・シャドヴイラ・エラ・ア・ンタ・アスタフィロカ・ウト・ブレイク